dediğinizi bilmediğiniz sürece namaza yaklaşmayın. Manasındaki ayette. Evet. E, yani ben çoğu okuduğum surenin manasını bilmiyorum. Bu şekilde namaz olur mu? Dedim. Evet, ayet ayeti Kerime'nin tabi beli de işin içine girmesi lazım. La takrabu salate ve entum sukara diye geçiyor. Sarhoşken sarhoş insan kafayı bulmuşsa ne okuduğunu bilmez. Ne okuduğunu bilmek ayrı, okuduğu şeyin ne anlama geldiğini bilmek ayrıdır. E orada bir incelik var. Hmm. Okuduğunuz şeyin manasını bilmiyorsanız namaz kılmayın diye tercüme edilemez o. Okuduğunuz şeyin ne okuduğunuzu bilmiyorsunuz. E, kafa gitmiş, kafa yerinde değil. E, mesela kul ya yuhel kafirun, la aabudu ma Orada la melife atar, abudu matabudun der. Yani normalde söylediği takdirde insanı dinden çıkarır bu ifade. Evet. Ben sizin taptıklarınıza tapmam, değil mi? Putlar. Halbuki la'yı kaldırır, farklı da okuyabilir. Ayeti i de sarhoşken, öyle bir sarhoşluk ki, kafa gitmiş, kafayı bulmuş adam, ee, ne okuduğunu bilmiyor. Fatihayı mı okudu? Fatihayı nasıl okudu? E, altını üstüne mi getirdi? Ayetlerde değişiklik mi yaptı? Yapmadı mı? Manayı bozdu mu? Bozmadı mı? Bunu bilemeyecek derecede içkili iken namaza yaklaşılmaması talimatı var. Şimdi daha önce anlatmıştık. içkinin yasak olmasında hı hı. E, üç safahat vardı. Yani yani e, İçki üç safhada yasaklandı. Öncelikle Cenab-ı Hak içki içmeyin onun bir takım faydaları var ama zararı faydasından daha çok hı hı. beyan etti. Burada net haramlık anlaşılmıyordu. Buna rağmen bazı sahabi e, bu ayeti kerimede bakınız zararı faydasından çok olduğuna göre e, burada yasaklama var diye yanaşmamış. Buna rağmen devam edenler olmuş, öyle ki içki meclisinden kalkmışlar, namaza gelmişler. Kavga etmişler, kafa göz yarılmış. Yani İslam'ın kemali hemen kısa sürede olmuyor, sahabenin yetişmesi hemen kısa vadede olmuyor. Çünkü bir yasaklama yok, İçki içmişler, namazda bir sürü kavga gürültü olmuş. Ne okuduğunu bilmiyor insanlar, ne yaptığını da bilmiyor. Cenab-ı Hak böyle içkiliyken, aklınız başınızda değilken, bunun neticesinde ne yaparsınız, ne yapacağınızı bilmezsiniz. Şuuru ile ibadet edemezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunuz idrak içinde olmazsınız. Dolayısıyla böyleyken namaza yaklaşmayın. Yine burada içkinin haramlığı net anlaşılmıyor burada bir yasaklama var. Namaza gelme yasağı burada söz konusu olmuş. Sonra daha sonra innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel izlamu risun amel-i şeytan feç teni bu ayeti e, kerimesi gelerek içkinin, kumarın, fal oklarının vesaire şeytan işi murdar, pislik olduğunu beyan etmiş ve net haramlık burada gelmiştir. Demek ki o hanımefendinin Okuduğu ayet-i kerimenin evvelinde ne varmış? İçkili iken namaza okay. yaklaşmayınız varmış. Ee, mesela bektaşiye namaz niye kılmıyorsun demişler. Bu örneği vermiş. Cenab-ı Hak la takrabu salah buyuruyor demiş. Namaza yaklaşmayın. Namaza yaklaşmayın. Ee, devamında ne var? Ve entüm sükara. O kadar hafız diyelim diyor. O halde <gülüyor> ayetleri... E, Evvelinden başından hangi olayla ilgili olduğundan kopararak o ayet üzerinde hüküm vermeye çalıştığınız takdirde niyetiniz halis olabilir. Güzel niyetle bunu düşünüyor olabilirsiniz ama isabetli bir karar vermiş olmazsınız. Ama şu anlaşılmasın yani biz okuduğumuzun manasını bilmeden namaz kılalım. Kimse onu söylemiyor ancak bunun zorluğunu da bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri arasında herkesin anlayacağı e, ayetler var. Bir anda anlarsınız. Hı hı. Yani bir Türk dahi dinlese o ayeti kerimeye az buçuk mana verebilir. Arap da bunu anlayabilir. Ancak Kur'an ayetlerinin tamamı Araplar tarafından da tam idrak edilemiyor. O ayeti kerimenin enişte sebebi var. Mesela birinci soruda hanımefendinin sorduğu el hac Eşhurun Malumat'ın bir geri planı var. O planı bilmediğiniz takdirde mal üzerinden hareket ederseniz sorunuz doğru kabul edilir ama yanlıştır. Niye üç ay içinde kılmıyoruz? Veyahut üç ay içinde niye hac ibadetini yayarak yapmıyoruz diye bir sual gelir. Yapamazsınız bir, o ayet-i kerimenin eniş sebebi Resulullah Aleyhisselam'a sahabe-i kiramın haç hangi aylarda olacak? Haç ayları ne zamandır sualinin cevabı olduğunu bilmeniz lazım. İki, Resulullah Aleyhisselam o haç ayları içinde haccı ne zaman ve nasıl uygulamış? Onu da bilmenize icap ediyor. O zaman doğru bir kanaata varmış olacaksınız. O halde, Elbette Kur'an'ın anlamı bilinmeli, kişi idraki içinde olmalı, ne okuduğunu bilmeye gayret etmeli. Bu haliyle Cenab-ı Hakk'ın zorunda olduğu idrakiyle kılınacak namaz elbette ideal bir namaz olacaktır. İdeali budur ancak e, ideali yakalanamadığı zaman namaz ihmal edilecek anlamına kesinlikle e, gelemez böyle bir iddiada bulunmamız. Söz konusu olamaz. Evet.